BÖLÜM 284 Zenginin, borcunu geciktirmesinin haram olduğu Gerçekten Allah size, emanetleri ehil olanlara, sahiplerine vermenizi emreder. 4. Nisa 58 Eğer birbirinize güveniyorsanız, kendisine güven duyulan bu güvene uygun davransın ve borcunu ödesin. 2 Bakara 283. Hadis 1613. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zengin kimsenin Borcunu geciktirmesi zulümdür. Sizden birinizin alacağının ödenmesi, bir zengine havale edildiğinde, bunu kabul edip, o kimseye müracaat etsin.